Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi. Alhamdulillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahin ahmaduhu ve nesta'inu ve nestağfiruhu ve billahi min shururi anfusina ve min seyyati amalina. Men yehdihillah fela muzillallah ve men yudlil fela hadiyallah ve neşhedü an la ilahe illallah vahdahu la şerike lah ve neşhedü anna Muhammeden abduhu ve ama بعد fayyabadallah ittakulla ve atiyuh inna allah ma alzeen ittaku ve hum muhsinun. Kal Allahü Teala Azze ve Celleki Kitabı Hilkereem. A'ud bilahim ne Şeytan il Rajeem Ve eza kil alhumut tabi'u ma anzal Kalu bel net tabi'u ma elfine aley abe evvelav <gülüyor> kana abahum la ya'kuluna shay'an wa la yahtadun. Allah, azim. Bakara suresi 170. ayette Cenab-ı Hak onlara Allah'ın indirdiğine gelin tabi olun denildiği zaman biz derler. Biz atalarımızın babalarımızın <gülüyor> gittiği yola uyarız. Onları takip ederiz. Eğer babaları, ataları hiçbir şey bilmiyorlarsa ve hidayet üzere dost doğru yolda da değillerse, hala onların izinden mi gidecekler? diyor Cenab-ı Hak. Evet. Atalarımızın yolu, yani gelenek, bizden önceki İnsanların din adına yaptıkları hususlar, bizim onlardan aldığımız miras ne doğrudur ne yanlıştır. Eski eski olduğu için kötü değildir veya eski eski olduğu için örnek ideal veya iyiinin merkezi kaynağı değildir. Kur'an'a uyduğu müddetçe, Allah'ın hükmüne tabi olduğu müddetçe eski de olsa, yeni de olsa bir şeyi alır, kabul ederiz. Eğer ona uymuyorsa, babamız da yapsa, atalarımızdan da görmüş olsak, onları Allah'ın rızasına ters olması hasebiyle tümüyle terk etmek zorunda olduğumuzu biliriz. Ama Kur'an-ı Kerim müşriklerin Allah'ın kitabına tabi olmamalarının temel gerekçelerinden birinin atalarına, geleneğe, geçmişe gördükleri hususa körü körüne tabi olmalarını biz böyle görmüştük. Bizim geleneğimizde bunlar var. Atalarımızdan böyle duyduk. Herkes böyle yapıyor demelerinin yani bir değişik tabirle Uydum Kur'an'a demeleri gerekirken, uydum kalabalığa demelerinin ciddi bir gerekçe olduğunu, bununsa akla da naklede ters düşen bir yanlışlık olduğunu ifade ediyor. Evet, biz başkalarından, atalarımızdan, hatta hocalarımızdan duyduğumuz için bir şeyi yapma durumunda, ona bağlanma durumunda olmamalı, kendimiz Kur'an'ı, Allah'ın kitabını öğrenmeye gayret edip, dini falan hocadan, filan gelenekten, filan büyüğümüzden öğrenmek yerine Allah'tan, birinci elden, O'nun kitabından, O'nun peygamberinden öğrenmeye çalışmak ve bunu tercih etmek durumunda olmalıyız. Öyle olmayınca, din adına Nice hurafeler, yanlışlar e, hepimizi çekip çeviriyor. Babalarımızdan öyle görmüş olabiliriz. Camide öyle uygulanmış olabilir. Bazı hocalar öyle söylemiş olabilir. Bize Allah, hocalara tabi olun. Kalabalığa uyun. Başkaları ne yapıyorsa onu yapın. Atalarınızdan gördüklerinizi e, takip edin, tatbik edin diye emretmedi. Vahya uymamızı, Allah'ın kitabını e, birinci derecede itaat merci olarak almamızı, onu da Resul'ün uygulaması biçimiyle yani sünnet dediğimiz e, nebevi usulle yerine getirmemiz gerektiğini emretti. Efendim sözü e, genel olarak bu tavsiyelerle ifade ederken biraz yeni girmiş olan üç aylara, kandillere getirmek istiyorum. Evet. Kimi Müslümanlar Recep ve Şaban ayını Ramazan'la birlikte üç ay oruç tutmanın çok sevap olduğu aylar olarak ele alır. Üç aylar tabir edilir ve Üç ay boyunca oruç tutan bazı e, az da olsa Müslümanlara rastlanır. Bilelim ki üç ay oruç tutmak sevap filan değildir, bid'attir, yanlıştır. Sevaba girerken insanın günaha gireceği hususlar ki biraz bunu işleyeceğim, bid'at dediğimiz durumlar ortaya çıkar. Biz ibadeti Allah'ın emrettiğinden Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasından yola çıkarak öğreniriz. Söz gelimi bir kimse takla atarak ibadet ettiğini söylese böyle ibadet olmaz deriz. Yine namaz kılsa ama akşam namazını dört rekat kılsa bu üçten daha fazla kıldı, daha çok sevaba giriyor demeyiz. Böyle namaz olmaz, böyle ibadet olmaz. Bu sevap değildir, günahtır deriz. Akşam namazını dört rekat kılamaz kimse deriz. Yine Allah'ın emretmediği, Peygamberimizin hiç yerine getirmediği uydurma bir nafile ibadet oluştursa bununla Allah'a yaklaşmış olmaz, sevaba girmez kimse. Dolayısıyla bid'at dediğimiz dine ilaveler anlamında dini eksik görüp, kendi kafasından din vaz etme, din oluşturma, Allah'ın ve Rasulünün istemediği, uygulamadığı peygamberin bir ibadeti oluşturma, dine ilavelerde, katmalarda bulunma suçu işlemiş olur deriz. İşte bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin dışında hiçbir geceden bahsedilmez, Kadir gecesinin de ne zamanı olduğunu ne Allah kitabında belirtir ne de peygamber kesin olarak bir hadisinde beyan eder. Orada Kur'an'a vurgu yapılır. Ramazanda olduğu kesin olan Kadir gecesinin özel bir ibadetle değerlendirilmesi değil, Kur'an'ın indiği bir zaman dilimi olarak onun önemi vurgulanır. Bir geceye inen Kur'an, geceyi ne kadar faziletli kılıyor, onun gibi bir insanın gönlüne, zihnine, hayatına inen Kur'an, insanı ne kadar faziletli yapacak, onu düşünmesi istenir insandan. Esas Kur'andır burada. Bir gecenin hangi gece olması, nasıl ihya edilmesi değil. Kur'an'a dikkat çekilir. Onun dışında diğer gecelerden hiç bahsedilmez Kur'an'da ve sahih sünnette ve özel bir ibadette söz konusu değildir. Regaip gecesinde işte 12 rekat namaz kılınacak, yok filan gecede 100 rekat namaz kılınacak, namaz şu şekilde olacak gibi hususlar kesinlikle sahih bir hadise dayanmaz sahih değildir ve ibadet olarak da kişiye hiçbir sevap getirmez. Tersine bid'at dediğimiz bir vebale insanları sürükler. Nedir bid'at? Bid'at dine sonradan konulan din haline getirilen hususlardır. Yani Allah Resulü'nün yapmadığı şeylerdir uygulamadığı, yerine getirmediği, sünnette olmayan hususlardır. Ve bid'at insana sevap filan getirmez. Tam tersine her bid'at dalalettir ve her dalalet kişiyi cehenneme, ateşe ulaştırır, buyurur Allah Resulü. Müslüm'ün rivayet ettiği Ebu Davud'un İbn-i Mace'nin Neseyinin rivayet ettiği hadiste. Yani bid'at dalalettir ve her dalalette kişiyi ateşe, cehenneme götürür. Bir diğer hadiste daha ağır bir hüküm vardır. Allah bid'at sahibinin orucunu, namazını, sadakasını, haccını, umresini, cihadını, şahitliğini kabul etmez. Ve o bid'at sahibi kılın yağdan çıktığı gibi dinden çıkar. Hangi mümin Allah Resulü'nün bu verdiği haberlere rağmen bid'atı güzel görmeye çalışır, bid'ata yapışır, bid'atlerde sevap ve fazilet arar. Tekrar edeyim, bid'at peygamberin din adına yapmadığı bir şeyi yapmaktır. Kandil gecelerini ihya etmeye ve özel ibadetler yapmaya kalkmak en azından bir bid'attır. Dinde olmayan rabıta gibi şeyleri ibadet niyetiyle yerine getirmek, dinde olmayan mevlit gibi hususları ibadet niyetiyle, ilahileri sevaba girmek niyetiyle dinleştirmek, okumak bütün bunlar bid'attır. Yani peygamberimizin yapmadığı, ibadet cinsinden yapılan şeyler. Evet. Dolayısıyla bunlardan şiddetle sakınmamız gerekiyor. Üç ay toplam oruç tutmak, ya fazla oruç tutuyorsun, kötü olan ne var burada? İyi de oruç ayına ilave etmek var. Akşam namazına bir rekat ilave etmek gibi. 30 günlük Ramazan orucunu sen 90 güne çıkartıyorsun. Hatta Ramazan'ı karşılamak niyetiyle bir gün, iki gün önce oruç tutmak da bid'attir, sevap yerine kişiye günah getirir. Ramazan bir aydır. Onu 31'e, 32'ye çıkartamazsınız. Eğer daha önceden uyguladığınız adet üzere tuttuğunuz oruç varsa o yerine getirilir. Ama Ramazan'ı karşılamak üzere yapılamaz. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Allah'ın dinini korumak, onu ne azaltmak ne çoğaltmak, ne tür ibadet emredildiyse onu yerine getirmeye kalkmak bize düşen görevidir. Dinler çoğunlukla ilavelerde bulunarak tahrif edilmiştir. Eksiklikten ziyade artırmak vebaldir. Evet, eksilten insan günaha girdiğini düşünür ve din olarak bir şey yaptığını iddia etmez. Ben şu eksikliği yaptım, yanlış yaptım, tam yapamadım der. Ama dine artırmalarda bulunan güya takva sahibi olmuş olur. Daha faziletli bir iş yaptığını düşünür. Tabii ki terbe filan da etmez. Evet, günlük hayatta din adına yapılan bu tür uydurma ibadetlerin yanında biraz vazda da ifade etmeye çalıştığım gibi dine sokulan anlayışlar, zihniyetler onlar da en azından bidat kategorisinde değerlendirilmelidir. Söz gelimi, insanların yücelttiği, devlet ve devletle ilgili simgeler, şiarlar, kutsallaştırılan, ölünce şehit bile olunacak hususların, Allah'ın kitabında yer almadığı müddetçe her türlü ideolojiler gibi bidat kategorisinde ele alınması gerekir ne için yaşıyoruz, ne için mücadele ediyoruz, insanların ne, ne kavgasında bulunuyorlar, bunlara iyi dikkat edilmesi lazım. Allah'ın dini Kur'an'da ifade edilen dindir, Peygamber'in yaşadığı dindir. Halkın kendisinin din zannettiği hususlar ve dinin reddettiği anlayışlar, uydurma bid'atler, hurafeler, uzlaşmalar değildir. O yüzden Ramazan yaklaşırken kendimizi biraz daha arındıralım. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'a yeniden müracaat edelim. Kur'an okumak derken illa hatim etmek akla gelmesin. Hızlı hızlı Kur'an'ı yüzünden okumak değil benim kastettiğim. Manasını ee, ne yaparak meallerden takip ederek sadece Arapça metnini değil anlamını da öğrenip hayatımıza tatbik etme gayretiyle Kur'an'ı anlayarak okuyalım. Hayatımıza geçirmek niyetiyle okuyalım. Anlamsız bir kitap göndermedi Allah. Ne emrediyor ne yasaklıyor onu en azından meali ve tefsirinde yazdığı şekilde anlamaya gayret edelim. Üç ayları bu şekilde ihya edelim. Efendim, Kur'an'ı hayatımıza geçirmek, Allah'tan dini öğrenmek niyetiyle okuyalım. Ve Kur'an'ın karşı çıktığı bütün küfür ve şirke, isyana, putlara ve putperestliğe, Allah'ın yasak kıldığı her türlü uygulamalara devlet de yapsa, atalarımızdan da görsek, Kur'an'ın tavır aldığı şeklinde, almamızı istediği tarzda tavır alalım, tevhidi hayata geçirmeye gayret edelim inşallah. Rabbimiz Ramazan'a da içinde bulunduğumuz Recep ve Şaban ayına da bidatlere bulaşmadan Müslümanca hazırlanan ve biraz daha kendini Allah'ın rızası doğrultusunda hesaba çekip arındırmaya çalışan müminlerden eylesin. Ela inna ehsenel kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil alim kemat kadallahü tebareke ve teala fil kelam Esta uzbellahi ve izah kureyel Kur'an feste mi olah ve ansıtolallek m'turhamun. Awwuzu billahi min al-shaytanir raje m bismillahi l